Lâ ilâ illallâh vallâhu الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Allah'u akbar, Allah'u akbar la ilahe illallah Allah'u, Allah'u ve ve lillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Allah'tan hakkıyla korkun ve gözlerin şaşkınlıktan baka kalacağı günde onun önünde duracağınızı sürekli olarak hatırlayın. Ve ey Müslümanlar, Afetler iyice yerleşip sorunlar kökleştiğinde ve hastalıklar çoğaldığında akıllar ne yapacağını şaşırır ve anlayışlar hayret içinde kalır. Kişiyi ana yoldan uzaklaştırır ve doğru yoldan saptırır. Hayat düzeninde geniş bir bozukluk oluşturur. Düzensizlik ve eğrilik yayılır. Dengeler bozulur ve işler tersine döner. Geri kalan öne geçirilir ve önde kalan geri bırakılır. Büyükler küçültülür ve küçükler büyütülür. Tefal rahat korunur ve asıllar kaybedilir. Ey Allah'ın kulları! Bu eski hastalığın yaşadığımız dünyada sayılamayacak kadar çeşidi vardır. İnsanlar arasında Rabbisine yaklaşmak, onun katında yüksek dereceler ve kalıcı nimetler elde etmek için gecesinde ve gündüzünde çeşitli ibadetler yapanlar görürsün fakat o bununla birlikte gayretini bozacak ibadetini boşa götürecek şeyler de yapar. Du'a ile yardım dileme ile kurban ile adak ile ya da ya da sadece Allah'ın hakkı olan ve ondan başkası için yapılması caiz olmayan ibadetlerden biri ile Allah'a şirk koşar. Kendisine veya bakıcıya veya meduma gider. Ona sorar ve söylediklerini tasdik eder nazarlık takar ve onunla kendinden, ailesinden ve çocuklarından kötülüğü uzaklaştıracağını zanneder. Oysa allah Teala kitabında kullarına bu şirk sonucu amellerin boşa gideceğini ve yapan kişiye ahirette hiçbir fayda vermeyeceğini, ona cennetin haram kılınacağını ve onun gideceği yerin cehennem olduğunu açıkça bildirmiştir. Kur'an'ın harflerinin yazılımına ve tecvidine, Kur'an okurken sesinin güzel olmasını özen gösterdiği halde onun sınırlarını çiğneyen ve Allah'ın onda indirdiğiyle amel etmeyen, anlamını düşünmeyen, öğütlerinden etkilenmeyen, verdiği örneklerden ve anlattığı kıssalardan ders almayan kişileri görmen de bu türdendir. İnsanlardan bazıları elbisesine pislik bulaşmaması için sakınır da dedikodudan ve laf taşımaktan, yalan söylemekten sakınmaz. Bazıları çok da sadaka verir fakat faizle muameleye aldırmaz ve haram yemekten çekilmez. Bazıları insan uyurken gece namazı kılar fakat farz namazları vaktinde kılmaz. Oruç tutar fakat komşularına eziyet eder. Haklarını çiğner ve namuslarına dil uzatır. Öyle ki komşuluğu onlar için ağır bir sıkıntı ve büyük bir bela haline gelir. Bazıları tanıdıkları ve çevresine iyi davranır ve onlarla sağlam ilişkiler kurar fakat anne ve babasına ve kardeşlerine kötü davranır. Akrabaları ile ilişkilerini keser, akrabalarını ve ailesini inkar eder, bazıları uzak fikirlere yardım, fakirlere yardım eder fakat ailesini başkasına muhtaç insanlara el açar halde bırakır. Vermesi gereken nafakayı kısar ve onlara yeteri kadar harcamaz. Bazıları elbisesini, arabasını ve yasağını pisliklerden korur fakat gözünü ve kulağını en çirkin haramlarla pislemekten, pisletmekten korumaz. Bazıları büyük işlerde değil, küçük işlerde, zor işlerde değil, kolay işlerde itaatkar olur. Ve ey Allah'ın kulları, şüphesiz ki bu sapmanın ve eğriliğin kaynağı adetlerin sultasına boyun eğmek zor. Kur'an ve sünnetin nurundan ve vahyin kurallarından uzak bir şekilde günlük olaylara kapılıp gitmektir. Ve yine Allah'ın hidayetinden ayrılıp heva ve hevese uymak Allah'ın dininde cahillik, nasihat edenlerin ve yardımcıların az olmasıdır. Ey kardeşlerim! Bütün bunlardan çıkış ilim ve amel olmadan mümkün değildir. İlim, sahibini yan konuların üzerine bina edildiği kaidelere ve asıllara vakıf eder. Bu ona tertipli ve düzenli bir düşünce kazandırır. Her şeyi yerli yerine koyar ve her şeyin konumunu bilir. Amel ise Allah'ın şeriatına ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yoluna uygun olarak doğru bir şekilde yapılırsa kişi amelinin ile mutlu olur ve her istediler. Örp ve adet kurallarına uymada. Şeriat kurallarını ölçü olarak heva ve hevese muhalefet etmekle ilim ve amel ile birlikte bu sapmanın ve eğriliğin düzeltilmesine katkıda bulunur. Böylece Müslüman dininin doğru yoluna koyulmuş olur. اَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّدَا تَسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ قُرُوا رَح۪ينَ Bismillah, elhamdülillahi, salatu ve selamu, hala ve ba'du. Selam kardeşlerim, şüphesiz ki en büyük kayıp, teserratı koruyup atılları kaybetmektir. Özellikle de bu atıllar, tevhid ve iman olursa, akıl sahibi insanların bu konuya dikkat etmeleri, bu yanlışa düşmekten sakınmaları ve ona götüren her yoldan uzak durmaya gayret etmeleri gerekir. Kişinin amelinin boşa gitmesinden, ecrinin eksilmesinden ya da günahının katlanmasından hangi kayıp daha büyüktür? Allah'tan korkun ey Allah'ın kulları. Asılları kaybetmekten, tevhidi ve imanı kaybetmekten sakının. Her şeyin değerini bilin ve ona göre davranın ki işleriniz düzgün olsun, yaşamınız temiz olsun ve Rabbinizin rızasını kazanın. Alemlere rahmet olarak gönderilen nebilerin sonuncusu ve takva sahiplerinin önderine salat ve selamda bulunun ki Allah'ın kitabında bu bizlere emredilip şöyle buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat ve çokça selam eyleyiz.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 Bizlerden razı oldun, aldığın amelleri işlemeyi natip eyle ya Rabbi. merhametinle ve cellesine kullarından eyle ya Rabbi. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eyle ya Rabbi. Yalnızca seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere natip eyle ya Rabbi. Burada bu, e, bulunan kardeşlerimizin ve bizlerin günahlarını bağışlayın ya Rabbi. Meslimize e, günahlarını bağışla güzel bir nesil bizlere bahşeyle yaradın şirkten küfürden bizlere uzak eyle verdin cahil bir <gülüyor> topluluğa karşı da bizlere yardım eyle Amin Rabbika Rabbul Izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin. ve elhamdülillahi <gülüyor> rabbil Alemin. ve ahiru da'wana el hamdü lillahi rabbil alamin Evet bayramınız Evet, bayram. gelemedi mu yani? O dağlar <gülüyor> <gülüyor> Bayramlaşmadan sonra iki rekat namaz kıl. Şöyle namaz para <gülüyor> bayram <gülüyor> Ama bari göçün abi sen de. Oha. Bu da bir. Onun süresi bakın herkesten bari alacağız. Yani bari bağlanır. Bu da. Bu da. Ayırmadan ödeyen. Allah nasip eder. Vallaha vallaha ya Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses sayı geldi. Haydi gelsin. şey yok senor la pare ma abril el mari corts <laughs> manafia de la casa el mar yani Bakalım. <gülüyor> Eyvallah.